sayıda tercüman olabilir. Mesela Almanca'da bu oluyor bence. Almanca pazarı mesela büyümüyor. Bizim sağladığımız hizmete göre. 5-6 daha çevirmenimiz olsa mesela nasıl iş bulacaklar? Meslektaşlarımız bilmiyoruz. Bu da bizim için önemli bir mesele. Yiğit mesela bahsetti. Fransızca da bir... Bir, bir nevi ölmüş bir dil. Eskiden olduğu gibi değil yani. Şimdi. Bunlar bizim e, dikkate almamız gereken sorunlar ve eğitimimizi eğitim şeklimizi buna göre şekillendirmeliyiz. Bir diğer tehdit ise aslında sözü çevirmen olmayıp da çevirmenlik yapan kişiler. Sizi arıyorlar mesela bu hizmeti 50 Euro'ya yapabileceğinizi zannediyorlar. Bunu yapamayacağınızı öğrendiklerinde de diyorlar ki abim ah, amcamın oğlu da İngilizce biliyor, ben ondan alırım bu hizmeti, sizden almama gerek yok ve bunu yapıyorlar. <gülüyor> yani, dili biliyor olmak bazı insanlar için yeterli geliyor. Bazen konferanslarda sorun da olmuyor bu kabinde iki tane kafa görmeleri yeterli oluyor onlar için. Bu her zaman karşı karşıya olduğumuz bir problem ve bunda savaşmalıyız. Bir diğer tehdit ise global gerileme. Türkiye her ne kadar iyi gidiyor gibi görünse de diğer ülkelerle karşılaştırıldığında biraz büyüme var bizde bazı ülkeler küçülürken. Ama bizim işimiz ekonomik sıkıntı yaşayan ülkelerden de geliyor. Dolayısıyla onların işleri kötü gittiği zaman bundan bize de bir yansıma oluyor. Alpabilindi ya da Amerika'da şu anda iş yapan şirketler eskisi kadar büyümezlerse o zaman toplantı konferans organize etmek için de daha az gerekçeleri kalıyor ve bununla bağlı olarak da daha az konferans çevirmeni görevlendiriyorlar. Bu Rusya Arabistan gelişmekte olan başka pazarlar tarafından birazcık karşılanmış olsa da... ...telafi edilmiş olsa da... Ama ...bu dil kombinasyonlarına sahip olmadığımız için... ...birinden diğerine geçiş yapamıyoruz. Bu konuda da düşünmemiz lazım. Ne yapmalıyız? Bütün bunları söyledikten sonra peki şimdi ne yapmalıyız? Biz dernek olarak ne yapıyoruz? Biz üniversiteleri ve liselere gidiyoruz... Onlara bu mesleğin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve insanların nasıl bu formasyona sahip olabileceğini anlatıyoruz. Lise öğrencilerinin çoğu çeviri bölümünde ne öğreneceklerinden emin olamıyorlar. Bunu ne yapmaları gerektiğini bilemiyorlar. Onlarla irtibat halinde olmak çok önemli ve biz bunu yüz yüze yapıyoruz. Biz de yakında YouTube ve Facebook gibi iletişim alanlarını kullanmaya başlayabiliriz. Devlet otoriterleriyle de iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Konferans sektöründe çünkü onların da söyleyecek bir sözü var. Pek çok konferans merkezi inşa ediliyor. Bunu Bu merkezleri inşa eden mimarlar konferans çevirmenlerinin konferansa neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyorlar. Sadece bildikleri bazda çalışıyorlar. Sonra yurtdışında organizatörler geliyorlar. Bu kurum, bu merkezleri görüyorlar ve diyorlar ki burası benim ihtiyacım olan standartları sağlamıyor. Bu sebeple de toplantıyı Türkiye'de organize etmekten vazgeçiyorlar. Şimdi biz milyonlarca dolarlar harcıyoruz, konferans merkezleri inşa ediyoruz, ama bunun çeviri imkanları yeterince iyi yapılmazsa standartlara bağlı yapılmazsa konferansların konferansını kaybedebilirsiniz. Turizm Bakanlığı ile konuştuk. Tüm konferans salonlarına uygulanması gereken standartları iletmelerini sağladık. Bunlar bizim daha da çok ulaşmaya çalışmamız gereken noktalar olmalı. Mesleki standartlar oturma çalışmalıyız. Yapmamız gereken bir diğer şey de pazarın iyi gözlenmesi, pazarla ilgili araştırmalar yapılması. Size daha bilimsel bir sunum yapabilmeliyiz pazarımızla ilgili. Ama bu çok kolay değilse bütün çevirmenlerle konuşup bir de kaç gün çalıştıklarını sormamız lazım. Bakacağız bunu nasıl başaracağız diye. Diğer bir önemli konu şu, sek çevirmenler sektörüyle ile YÖK gibi kurumların ilişkisini iyi sağlamalıyız. Onlar için de her zaman kolay değil. Her türlü meslekle ilgili farklı yönleri öğrenmeleri çok zor. Çünkü çok fazla konuyla ilgileniyorlar. Bizim onlarla ve onların bizimle iletişimde olması bence çok önemli. Ne gibi düzenlemelere ihtiyacımız var, ne gibi bir eğitime ihtiyaç var bunu komünike etmeliyiz. Sonuçta bundan çünkü zararlı çıkanlar sadece öğrenciler oluyor.